Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 30. Bölüm İslam'a Davet Mektupları Hz. Peygamber Hudeybiye'den döndükten hemen sonra katiplerine yazdırdığı altı adet davet mektubunu elçileri aracılığıyla dönemin ileri gelen devlet başkanlarına gönderdi. Elçilerin gidecekleri bölgeyi ve insanlarını tanıyan, fiziki ve ahlaki güzelliklere sahip, hitabet ve temsil açısından yetenekli olmalarına özen gösterdi. Resulullah diplomatik geleneği dikkate alarak ilk defa, Muhammed Resulullah, Allah'ın elçisi Muhammed yazılı bir mühür yaptırmış ve mektuplar bununla mühürlenmişti. Mektuplardan ikisi, dönemin iki büyük devleti ve süper gücü sayılan Bizans ve Sasani imparatorlarına gönderildi. İslam'ın doğuşu yıllarında Orta Doğu, dönemin bu iki süper gücünün birkaç asırdır devam eden mücadelesine sahne olmaktaydı. Sasaniler 614 yılında Kudüs'ü zapt ederek, Hristiyanlar için son derece önemli olan Kutsal Haç'ı alıp başkent Medayin'e götürmüş, 619'da Mısır'ı işgal ettikten sonra 626'da Anadolu'yu aşıp İstanbul önlerine kadar ilerlemişlerdi. Sasanilerle mücadeleye devam eden Bizans, İmparator Herakleios'un Sasanilerin ana ordusunu 627 yılı sonunda Ninova'da ağır bir yenilgiye uğratmasıyla nihai zaferi elde eden taraf olmuştu. Sasani hükümdarı 2. Hüsrev Pervize, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektubu Abdullah bin Huzafe tarafından götürüldü. Adının Muhammed isminden sonra yazılmış olmasına kızan Kisra, mektubu yırttı ve Sana'daki valisi Bazan'dan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgi istedi. Mektubunun yırtıldığını öğrenen Resulullah üzülmüş ve bu edep dışı davranışından dolayı Kisra'nın cezalandırılmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmiştir. Aradan fazla bir zaman geçmeden Yemen valisi Bazan iki adamını Medine'ye gönderdi. Hazreti Peygamber, Hüsrev Perviz'in oğlu tarafından öldürüldüğünü vahiy yoluyla öğrenip elçilere bildirdi ve Bazan'a Müslüman olduğu takdirde valilik görevinde bırakılacağını iletmelerini istedi. Bunun üzerine Bazan'la birlikte Yemen halkı da Müslüman oldu. Böylece Yemen'in ilk Müslüman valisi Bazan'la İslamiyet bu bölgede yayılmaya başladı. Birçok Arap kabilesi değişik zamanlarda çeşitli heyetler göndererek İslamiyet'i benimsediklerini bildirdi. Bizans İmparatoru Herakleyus'a elçi olarak Dihye bin Halife el-Kelbi görevlendirildi. Burada davet mektuplarına örnek olmak üzere yer verilecek olan mektup şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizans İmparatoru Herakleyus'a Hidayete uyanlara selam olsun. İslam'ı kabul et ki, Kurtuluşa eresin, Ve Allah da ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, Sorumluluğun altındaki insanların günahını sen çekersin. Ey ehli kitap! Sizin ve bizim aramızda müşterek olan söze gelin. Sadece Allah'a kulluk edelim, Ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da, Birimiz diğerini Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun biz Müslümanız, diyiniz. İmparator Herakleos, yıllar süren savaşlar sonunda Sasaniler karşısında Ninova'da kazandığı kesin zafer için Allah'a bir şükran ifadesi olarak hac ziyaretinde bulunmak ve İranlılardan geri almayı başardığı kutsal haçı tekrar eski yerine dikmek üzere o sıralarda Kudüs'te bulunuyordu. İmparator, Busra valisi aracılığıyla kendisine gelen peygamber elçisi Dihye'yi kabul etti. Rivayete göre, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha detaylı bilgi almak üzere, o sıralarda ticaret için Suriye'ye gitmiş bulunan Ebu Süfyan ve arkadaşlarını huzuruna davet etti ve onlardan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin soyu, ailesi, çevresi, Toplumdaki konumu, kişiliği, getirdiği mesajın niteliği ve temel prensipleri hakkında bilgi aldıktan sonra anlatılanların bir peygamberin özelliklerine uygun olduğunu ifade etti. Elçiyi diplomatik kurallar dahilinde kabul etmekle yetindiği anlaşılan Herakleos, onu hediyelerle uğurladı. Üçüncü mektup, Amr bin Ümeyye-ed-Damri eliyle Habeş Necaşisi Ashameye gönderildi. Daha önce Habeşistan'a hicret etmiş olan Müslümanlara iyi davranmış ve Kureyş'in iade taleplerini reddederek himaye etmiş olan Ashame, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektubuna olumlu cevap vererek Müslümanlığı kabul etti. Hazreti Peygamber'e çeşitli hediyeler gönderdi ve onun isteği üzerine Habeşistan'da kalmış olan son muhacirleri elçiyle birlikte gemiye bindirip Medine'ye uğurladı. Dördüncü mektup, Hatıb bin Ebu Belteha tarafından, Bizans'ın Mısır genel valisi Mukavkıs'a götürüldü. Mukavkıs, Cüreyç bin Mina, Müslüman olmamakla birlikte elçiyi güzel bir şekilde ağırladı. Hazreti Peygamber ve İslam hakkında bilgi aldıktan sonra, cevabi bir mektup ve değerli hediyelerle uğurladı. Bu hediyeler arasında cariyelerinden, Mariye ile Sirin adlı iki kız kardeş, bir hadım köle, bin miskal altın, beyaz bir katır, düldül, kıymetli elbise ve kumaşlar bulunmaktaydı. Hazreti Peygamber Mariye'yi eş olarak almış ve ondan İbrahim adlı oğlu dünyaya gelmiştir. Beşinci mektup Şuja bin Vehb el esedi ile Gassani krallarından Haris bin Ebu Şemire gönderildi. Haris kendisine böyle bir mektubun gönderilmesine sinirlenerek onu yere attı ve Medine'ye hücum tehdidinde bulundu. Altıncı mektup Selit bin Amr tarafından Yemâne'de yaşayan Beni Hanife kabilesinin reisi olup şair ve hatipliğiyle de tanınan Hevze bin Ali'ye götürüldü. Hevze elçiye iyi davranıp ikramda bulunmakla birlikte Müslümanlığı kabul etmediğini bildiren cevabi bir mektup gönderdi. Hz. Peygamber, İslamiyet'i tebliğ amacıyla yazdırdığı bu tür mektuplardan, Arap Yarımadası'nın muhtelif yerlerinde yaşayan birçok kabile reisine, hatta bazen şahıslara da göndermiştir. Veciz bir ifadeyle yazılan mektuplarda, kişilere unmanlarıyla hitap edilmiş, kendilerini tehdit eden veya küçük düşüren ifadelere yer verilmemiş, muhataplar, tek Allah'a ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, onun kulu ve elçisi olduğuna inanmaya davet edilmiştir. Özellikle kabile reislerine gönderilen mektuplarda, kabilenin Müslüman olması halinde kendi topraklarında bırakılacaklarına, mal ve can güvenliklerinin sağlanacağına, bazı kabilelere toprak, mera veya maden yerleri verileceğine işaret edilmiştir. Müslüman olmayı kabul edenlerin Allah'a ve Rasulüne itaat etmeleri, Namaz kılmaları ve zekat vermeleri gerektiği bilhassa zikredilmiştir. Hicretin 9. yılından nazil olan cizye ayetinden sonra yazılan mektuplarda ise Müslümanların hakimiyetini tanımakla birlikte İslam'a girmeyi kabul etmeyen Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerden cizye alınacağına da yer verilmiştir. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...